Günaydın. Bugünün ilk haberinin konusu 19 Mayıs'ta hapse girecek olan Özgür ve Lorin bebekler ve anneleri Mülkiye. En son anneler gününde basın açıklaması yaparak durumu değerlendiren aile anneler gününde de ayrı bir anlam yükledi. Mülkiye şöyle konuştu. Bundan iki buçuk yıl önce sattığım birkaç kitap sonucu ilk anneler günümde burada olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hepsi geniş hayal dünyalarının kitaplarına da geçirmiş olan satmış olduğum kitapların yazarları da muhtemelen bu kadarını hayal edemezdi. Michel Foucault, Nam Chomsky, Friedrich Nietzsche, Elif Şafak, Nazım Hikmet, Mevlana ve benzerleri. Yalnız satışı nedeniyle iki yıl bir ay cezaya çarptırıldığım birkaçının adını andığım yazarların kitaplarını satmadım. 5-3 yıllık çalıştığım Mezopotamya Kültür Merkezi'nde binlerce kitap sattım. Çünkü benim işim buydu. Çalıştığım kurumda kitap satışlarından sorumluydum. Bu ülkede suç kavramının kapsamının çok geniş olduğunu biliyordum ama doğrusu bu kadarını ben de beklemiyordum. Birkaç kitap satışından sonra başıma gelenlere artık pek çoğunuz yakından biliyorsunuz. Bir kez daha kimseyi dramatik, yer yer trajikomik detaylara boğmak istemiyorum. İkizlerimle koca bir kışı evimizde geçirmek yerine o kapı senin bu kapı benim cezaevine gitmemenin yollarını aramaya koyulduk. On binlerce insan imzalarıyla pek çok basın mensubu duyarlılığıyla bizi yalnız bırakmadı. Lorin ve Özgür cezaevinde emeklemesin ilk adımlarını orada atmasınlar diye. Bizi yalnız bırakmayan, sesimizi duyurmaya çalışan, bu durumu içine sindiremeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu 30 aylık kabusun özellikle son aylarında Bebeklerim doğduktan sonra bana uzatmış olduğunuz eli, sevgiyi, desteği, sonuç ne olursa olsun unutmayacağım. Bebeklerimin bana cezaevi yerine evde, parkta, salıncakta anne demeleri için en güzel anneler günü hediyesi olurdu demekle yetineceğim. Bütün annelerin anneler gününü kutlar, benden büyüklerin ellerinden öperim sözleriyle seslendi mülkiye. Kampanyayı taksim Özgür ve Lorin adresinde bulabilirsiniz. Sırada DATÇA kampanyasını anımsatan bir imza kampanyası var. Bu kez kampanyanın talebi arsenikli su hakkında araştırma yapılması ve kullanımının önlenmesi. Çiğdem Onur tarafından başlatılan imza kampanyasının metninde şöyle deniyor. Çevre ve Şircik Bakanlığı'na ikinci kez soru önergesi veren CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova yapılan incelemelerdeki sudaki arsenik miktarı tehlike sınırı üzerinde çıkan Ayvalık'ın Karayıt Köyü'ndeki durumu sordu. Tehlike nedeniyle köylülerin içme Suyunu içmemesi uyarısında bulunduğunu öğrenen vekil Akkova, karayatın suyuna önceden temiz denilmesine rağmen şimdi sınır değerlerinin üzerinde arsenik bulunmasının tespit edildiğinin itirafı ve köylülerin suyu içme ve yemek yapma amaçlı kullanmaları konusunda sadece uyarılması, çevre ve insan sağlığına ve hayvan sağlığına hiç önem verilmediğini göstermektedir, dedi. CHP Balıkesir Milletvekili Avukat Neşe Nedret Akova. 7 Taksim 5833 esas nosi ile verdiği soru önergesinde 13.11.2011 tarihinde 3.222 sayı nosi ile Çevre ve Şircik Bakanı o zamanlar ki Erdoğan Bayraktar tarafından verilen cevapta sularda herhangi bir olumsuzluk olmadığı ve projenin incelenmesi ve değerlendirilmesine sadece göle giden dereler değil tüm yeraltı suyu ve yerüstü suları dikkate alınmış olup ÇED raporunda yeraltı ve yerüstü sularının projeden olumsuz etkilenmemesi için tüm önlemler ve taahhütler alınmıştır denildiğini ancak yıllardır köylerindeki maden şirketiyle mücadele eden Ayvalı'nın en yüksel köylerinden Karayat'ın içme sularında Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alınan numunede yüksek değerde arsenik çıktığının öğrenilmesi üzerine 7 Taksim 38.094 esas nosu ile yeni bir soru önergesi verdiğini açıkladı. Gibi bilgilere yer veriliyor bu kampanyada. Akova şöyle devam etmiş. ikinci soru önergesinde 2 Mayıs 2014 tarihinde Çevreştiricilik Bakanı İdris Gülcüye tarafından verilen cevapta ise Acı gerçekler itiraf edilmiştir. Bu yanıtta daha önce suları temiz denilen Karayit köyünün sularında yapılan incelemede arsenik parametresinin sınır değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Köy şebeke suyunun içme ve yemek yapma amaçlı kullanılması konusunda halkın uyarıldığı bildirilmiştir. Karayit'in suyuna önceden temiz denilmesine rağmen şimdi sınır değerlerin üzerinde arsenik bulunmasının tespit edildiğini itirafı ve köylülerin içme ve yemek yapma amaçlı kullanmaları konusunda sadece uyarılması Çevre insan ve hayvan sağlığına önem verilmediğini göstermektedir. Suyun arsenik değerlerinin kabul edilebilir sınırın üzerinde olması insan sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Su sadece içme ve yemek yapmak amaçlı kullanılmamakta. Bulaşık ve çamaşırların temizlenmesi kişisel bakım içinde kullanılmaktadır. Kara ayıtlılar için suyu belirli amaçlarla kullanmak sağlık için yeterli çözüm değildir. Kara sularının neden zehirli olduğu hususunda daha çok ayrıntılı bir araştırma yapılmalıdır. Su günlük hayatın devamı için temel ihtiyaçtır. Kara ayıtlılara suyu kullanmayın demek çözüm değildir. Kısa sürede acil bir çözüm üretilmelidir, diyor kampanya. Sırada İstanbul'dan İhsan Gedik tarafından başlatılan bir imza kampanyası haberi var. Çevre ve Şircik Bakanlığı'na ve Valiye yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, tarım alanlarının asitten etkilenmesinin azaltılması. İhsan Kütahya'nın yaklaşık 4000 merkez nüfusu ilçesi olan Şaphane, hemen yakınında bulunan dağda kendi ismini vermiştir. Şehir adını merkezindeki fabrikası bulunan ve yüzyıllardır işletilen şap madeninden almaktadır. Öyle ki şehirdeki şap madeni ve ondan kaynaklanan zenginlik ve refah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de doğrulanmaktadır. Şaphane Dağı Gidiz nehrini besleyen en büyük su kaynaklarından birisidir. Şehirde yetiştirilen vişne ve kirazların ünü ise bütün ülkeye hatta dünyaya yayılmış durumdadır. Fakat son zamanlarda bu küçük ve şirin ilçemiz maalesef hiç de hak etmediği bir muamele ile karşı karşıya kalıyor. Şehir merkezinde yer alan şap fabrikasının günlük ihtiyacı olan sülfürik asit, bandırmadan her gün kamyonlarla eskiden taşınmaktaydı. 2011 yılında şap fabrikasına ihtiyacı olan asitin yine aynı arazi içinde kurulacak olan asit fabrikasıyla karşılanması amacıyla bir adım atılmıştır. Dönemin belediye başkanlığının da verdiği destekle fabrika, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çedrapor gerekli değildir izniyle 2012 yılında faaliyete geçmiştir. Ardından açılan davalar sonucu mahkeme kararı ile üretim durdurulmuş ve fabrika kapatılmıştır. Firma geçtiğimiz aylarda yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yapmış ve Çedrapor alarak üretimine geçmek istemektedir. Söz konusu projeye ilişkin halkın, Proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED yönetmenliğinin 9. maddesi gereği 25 Nisan 2014 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenmiştir. İlçe halkı bu toplantıya katılarak fabrikanın tekrar üretime geçme ihtimaline karşı tepkilerini göstermiştir. Eğer bu fabrika tekrardan faaliyet gösterirse Gediz nehrine karışabilecek çok az miktardaki asit dahi İzmir Körfezi'ne kadar giderek Türkiye'nin en verimli arazilerinden olan bu havzadaki tarım faaliyetlerine zarar verecektir. Bölge birinci derecede deprem bölgesi olduğu için fabrikanın böyle bir durum ile karşılaştığında nasıl bir felakete yol açacağını düşünmek bile ürkütücü. Deprem olursa şayet çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz bir şaphane bir Türkiye ve bir dünya için diyerek bu kampanyada talebini dile getirmiş. Change.org'da çevre hakkı ve bütün diğer haklar için vatandaşların açtığı kampanyalar devam ediyor. Siz de bir kampanya başlatarak geleceğinize sahip çıkabilirsiniz. Esen kalın.